ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيات أعمالنا. من يهده اللوف والمهتد وما يضل فلا هدي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استعذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قت قاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حز وجحا وبث من همار كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصحلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازنا ضيما أما بعد فإنها استغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم والشرر الأمور مختثاتها وكل مختثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهتل قوم الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده وإن لم يستطع وبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك ضعف الإيمان Aylar sonra ilk defa tekrar Cuma namazına başlıyoruz kardeşler. Allah subhanehu ve teala imkanımız ve gücümüz varken ibadetlere nedenini sarılmamız gerektiğini bir kez daha bize öğretti. Kıyamete yakın bir dönemde Kur'an-ı Kerim insanların göğüslerinden silinecektir. Hadislerde geçtiği üzere Kur'an-ı Kerim okumak isteyen Kur'an-ı Kerim okumaya İmkan bulamayacaktır. Veya yaşlandınız, eliniz ayağınız tutmadı. Allah yolunda cihad etmek isterseniz Allah subhane ve teala yolunda cihad edemezsiniz çünkü gücünüz yetmez. Mesela akıl melekeleriniz zayıfladı. Allah'ın kitabından bir ayet ezberleyim deseniz ezberleyemezsiniz. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hutbemizin mevzusu bu değil ama örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ben buradan bu pandemi döneminde aylarca cuma namazı kılamadık. Aylarca mescidimizde beraber olamadık. Aylarca nasihatleşemedik. Müslümanların bu süreçten bir ders çıkarmalarını istiyorum. O da elde imkan varken bütün gücümüzle Allah'ın dinine sımsıkı sarılalım. Cebimizde paramız varken Allah'ın yolunda hakkıyla infak edelim. Gücümüz, kuvvetimiz varken Allah yolunda hakkıyla öyle buyuruyor ya, Hakk'a cihadi diyor. Gücümüz, kuvvetimiz varken Allah yolunda hakkıyla cihad edelim. Aklımız, beynimiz çalışırken Allah'ın dinini hakkıyla öğrenelim bu süreçte çıkartabileceğimiz en güzel derslerden bir tanesi budur. Yarının ne olacağı belli değildir kardeşler. Yarının ne olacağını biz bilmiyoruz. Allah Subhanehu ve teala karşımıza ne tür imtihanlar çıkartacak bunu biz bilmiyoruz. İşte uzun bir süreçten sonra yepyeni bir mescidimizde cuma namazı için buluştuk. Cuma namazını inşallah eda edeceğiz. Ancak böyle bir buluşmanın böyle bir beraberliğin böyle bir günde oldukça önemli bir konudan bahsetmek isterim ki o da davet ve tebliğ vazifesidir kardeşler. Defalarca anlattım. Her girdiğim yerde, her gittiğim yerde anlattığım ve bugün bir kez daha anlatacağım bir konudur. başlığımız şudur. Allah'ın dinine davet bir tercih değil bir vücubiyettir. Allah'ın dinine davet uğrunda çalışmak bir ibaha, mübah senin seçimine kalmış bir çalışma değil namaz gibi oruç gibi haç gibi ve Allah'ın diğer emirleri gibi Allah'ın sana emrettiği emirlerden bir tanesidir kardeşler Allah subhanahu ve teala maide suresinin 67. ayetinde okuduğum ayette ey rasul diyor Rabbinden sana indirleni tebliğ et emir ifade emirdir kaide şudur Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Resulüne yönelik emirlerin tamamı bütün ümmeti bağlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'de hitap Allah'ın Resulü'ne ise ve Allah Resulüne bir şey emrediyorsa karşıt bir karine olmadığı sürece o emir bütün ümmeti bağlar. İşte Allah subhanahu Teala halde bize buyuruyor. Ya ey, ya ey Rasul Bella Roma mir rabbik ey Allah'ın resulü ey Allah'ın elçileri ey Allah'ın halife olarak yeryüzüne gönderdiği insanlar Rabbinizden size indirileni Rabbiniz size hidayet etti Rabbiniz size İslam'ı verdi Rabbiniz size tevhid'i öğretti İşte Rabbinizden size indirilen bu tevhid'i tebliğ edin Eğer bunu yapmazsanız Rabbinizin size vermiş olduğu görevi Yerine getirmemiş olursunuz buyuruyor Allah subhanahu ve sellem. Hutbenin girişinde okuduğum hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden kim bir kötülük görürse kaide şudur. Kötülüklerin en büyüğü şirktir. Var mı şu an şirk kötülüğünü gören sağımız solumuz önümüz arkamız Allah'a şirk koşmakla doludur. Sizden kim bir kötülük görürse فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Onu eliyle değiştirsin. وَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ Eğer buna güç yetiremiyorsa فَبِلِسَانِ Diliyle değiştirsin. Bu da emirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize yönelik emirler aksi halde bir karin olmadığı sürece vücubiyet ifade eder. Demek ki şirk gördüğünüz zaman küfür gördüğünüz zaman fısk gördüğünüz zaman fücur gördüğünüz zaman, fücur gördüğünüz zaman onu değiştirmek için elinizde, gücünüz yetmediği zaman dilinizle uğraşmanız ve mücadele etmeniz size vaciptir. Dilinizle de mücadelede başarı sağlayamıyorsanız bu gücünüz yoksa febi kalbi, kalbinizle boğaz edeceksiniz. Fezalika da'aful iman bu imanın en aşağı noktasıdır. İmanın en aşağı noktası kalbiyle Buuz etmektir, imanın en aşağı noktası dilinle onu değiştirmeye gücün yetmediği halde kalbinle muğz etmektir. Peki soruyorum, dilinle değiştirme imkanın var, o münkere dilinle karşı çıkma imkanın var, o münkere elinle karşı çıkma imkanın var, o münkere çığlıklarınla karşı çıkma imkanın varken bunu terk ediyorsan, kalbinle de buuz etmiyorsan, Rahat bir hayatın içindeysen bu imanın neresidir? Ey Müslümanlar siz düşünün. Anlaşılsın diye bir kere daha tekrar ediyor. Dilinle değiştirme imkanın yok. Kalbinle buğz ettin. Bu imanın en alt noktası bundan sonra iman yoktur demektir. Ancak dilinle değiştirme imkanın olduğu halde sen bunu terk ediyorsun. Kaleminle değiştirme imkanın olduğu halde sen bunu terk ediyorsun. Çığlıklarınla terk ki değiştirme imkanın olduğu halde sen bunu terk ediyorsun. Arkasından kalbinle de boz etmiyorsun. Rahat, lüks bir hayatın içindesin. Evinden işine, işinden evine geliyorsun. Bu imanın neresidir? Bunu siz düşünün, siz tefekkür edin ey Müslüman kardeşler. Kardeşlerim Allah'ın dinine davet bir zarurettir. Bir tercih değildir. Bundan dolayı Allah subhanehu teala İzni cailun fil ardı halife Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim dedikten sonra Kur'an-ı Kerim'de bize hemen Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmıştır. Allah'ın izniyle kurban bayramından sonra burada derslerimize başlayacağız. Nebevi Nebevi davet önderleri diyeceğiz. Nuh Aleyhisselam'dan başlayıp birkaç tane resulün davetini burada anlatacağız. Daveti en ayrıntılı şekilde sunulan resullerden bir tanesi Nuh Aleyhisselam'dır. Ancak dikkat edin. Nuh Aleyhisselam'ın davetinin sadece tebliğ ve davet makamı sunulmuş, ondan sonrası sunulmamıştır. Gemi yükselmiş. Allah Ey yer suları çek." demiş. Gemi Allah'ın ismiyle bir yere kurulmuş. Kıssa burada biter. Ondan sonra bir şeyler yaşanmıştır mutlaka değil mi? Hayat ondan sonra durmadı. Tarih ondan sonra bitmedi. Allah Subhanahu ve Teala buraya dikkat çekmemiştir. Dikkat edin Hud Aleyhisselam'ın kıssasında aynadır. Dikkat edin Şahip Aleyhisselam'ın kıssasında da durum aynıdır. Allah Subhanahu ve Teala bize sadece ama sadece davet yükümlülüğünü öğretmek için bir Resulün hayatının tamamından sadece davetsel kısmı bize sunmuştur. Cümleye tekrar başlıyoruz. Allah Subh'ana ve Teala inni ca'ilun fil ardı halife dedikten sonra Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bize anlatmıştır. Yani şudur oradan çıkan sonuç. Ey insanoğlu yeryüzünde hilafet görevini yerine getirmek istiyorsan 950 sene gerekirse davette bulunacaksın. Ey insanoğlu, yeryüzünde Allah'ın sana yüklediği hilafet görevini yerine getirebilmen için onun yolunda davet etmen sana bir zarurettir. Ey insanoğlu, hilafet ancak davetle mümkündür. Allahu ve Teala'nın vermek istediği mesaj budur kardeşlerimiz. Allah'ın dinine davet bir zarurettir. Allah'ın dinine davet bir vücubiyettir. Allah'ın dinine davet mutlak surette olmazsa olmaz emirlerden bir tanesidir. Çünkü yeryüzünde şirkin tamamen yok olması, Allah'ın kelimesinin yücelmesi ve insanoğlunun yaratılış gayesi olan ve ma halak'tul insa illa sadece ama sadece Allah'a ibadet etme ilkesi ancak ve ancak davetle mümkündür. İnsanlara Allah'ın dine davetle yaratılış gayesini gerçekleştirirsiniz. Her kim ki bu daveti terk ederse, her kim ki bu davetten yüz çevirirse, her kim ki bu davete sırt çevirirse yaratılış gayesine muhalefet etmiş olur. Allah Subhanahu teala buyuruyor: "Ve katiluhum hatta hatta la fitne. Fitne kalmayınca kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu savaşın ilk kısmı Mekke'de davet ve tebliğ ile başlamıştır. Bu ayete muhatap olabilmek için Allah'ın bizim elimizle kâfirlere ceza vermesini istiyorsanız, Allah'ın bizim elimizle Allah'ın Rasulünü hakaret eden dilleri kesmesini istiyorsanız, bize bu fırsatı vermesini istiyorsanız Allah'ın bizim elimizle Allah'a, Resulüne Onun dinine Hakaret eden, bunlarla istihza eden Ellerin bizim elimizle Kesilmesini istiyorsanız Önce Mekke'ye gideceksiniz Önce Mekke'ye gideceksiniz 13 yıllık bir mücadeleyi sergileyeceksiniz Taife gidip Taşlanacaksınız Gece gündüz yalanlanacaksınız. Hicret emri gelecek. Allah yolunda hicret edeceksiniz. Medine'ye gidip Allah'ın hilafetini kuracaksınız. Ondan sonra ve, hatta la, ye, la ye, ve hatta la la kek hatta la tekun fitne. Fitne kalmayınca kadar onlarla savaşın ayetiyle o zaman muhatap olacaksınız. Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene gece gündüz demek sizin. Gizli açık demek sizin Allah'ın dinine davet etmezseniz Bugün uçmamız lazım, vurmamız lazım, savaşmamız lazım, cihad etmemiz lazım sözleriniz Sadece ama sadece palavra'dan ibaret kardeşler Kardeşler Allah'ın dinine davet bir zarurettir Allah'ın dinine davet bir vücubiyettir Allah'ın dinine davet kişilerin tercihine bırakılmış mübah amellerden değildir. Zira zira yaşadığımız coğrafyada Müslümanların şirk içinde yaşarken bu şirkten, bu küfürden, bu fıskı fuhurdan kendilerine ala koymaları ancak ve ancak Allah'ın dine davet ile mümkündür. Allah'ın dine davet olmaksızın yeryüzündeki insanların yeryüzündeki insanların Allah'a ibadet etmesi mümkün değildir. Dikkat edin kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala görevlerin en zorunu en sevdiği kullarına tebliğ etmiştir. Görevlerin en zoru davet ve tebliğ görevidir. Allah subhanehu ve teala bu önemli görevi, bu kıymetli görevi, bu güzel görevi, bu zor görevi en sevdiği kullarına, Halili İbrahim'e, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama Muhammed Aleyhisselam'a ve daha nice kullarına tevdi etmiştir bu görevi kardeşler. İşte bugün bu mescitte isek, böyle bir mescid ve bu mescitte bazı faaliyetlerde bulunuyorsak bunların bütün sebebi bu söylediklerindir arkadaşlar. Burada bir mescit çalışması yapmamız benim iştahım değildir. Veya benim gibi herhangi bir insanın iştihadı değil, bir zarurettir, bir vücubiyettir. Allah'ın dine davet adına atılan bir adımdır. Bundan dolayı ben öncelikle burada şahadet ekip cemaati içerisinde yer alan bütün arkadaşlara, sonra da diğer Müslümanlara şu nasihatte bulunmak istiyorum. Burada yapacağımız çalışmalar, burada yapacağımız davet, burada atacağımız adımların tamamı, bir tercih değildir. Bir iştihat değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Türden bir çalışma değil. Bilakis Allah'ın dinine davet adına atılan ilk adımdır. Ebrehe'nin ordusuna Ebrehe'nin ordusuna taş atan Ebabiller vardı ya o Ebabillerin ilk taşıdır belki de bu. Bundan dolayı bu davete sımsıkı sarılmanızı ben size nasihat ediyorum. Bu davaya sımsıkı sarılmanızı ben size nasihat ediyorum. Buradaki çalışmalara sımsıkı sarılmanızı ben size nasihat ediyorum. Eğer yapabileceğiniz bir şey varsa, elinizden gelen bir şey varsa mutlaka ama mutlaka bütün gücünüzle yapıp sonra da Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman Ya Rabbi senin rızan için, şirkin ve küfrün yayıldığı Allah'ın dinle hakaretlerin yayıldığı bir dönemde en büyük cihad olan davet cihadına iki elimle sımsıkı yapışmaya çalıştım diye belki Allah'ın huzurunda bir mazeretiniz olabilir. Geçen hafta Müslümanların izzetsizliğinden Müslümanların zillete alışmasından dolayı artık her hafta bir kafir çıkıp İslam'la istihza edebiliyor. Allah'ın diniyle dalga geçebiliyor. En kutsal değerlerle istihzada bulunabiliyor. Bunun tek bir sebebi var. Müslümanların bugün zillette olmasıdır. Ehli izzet olmamalarıdır. Ehli izzet olmamalarıdır. Birisi, birisi çıkıyor... Müslüman kadınlardan için onu gördün mü çöp tenekesi görmüş gibi oluyorum diyor. Öbürü Müslümanların sakallarla dalga geçiyor. Öbürü haçla dalga geçiyor. İki hafta sonra kurban gelecek. Birileri kurbanla dalga geçecek. Bunun tek bir sebebi vardır. Müslümanların ehli zillet olmasıdır. Dün akşam bir kardeş sordu hocam bundan biz sorumlu muyuz sorumluyuz dedi. Allahu Teala kıyamet gününde mutlaka soracak dedim. Mutlaka soracak. Peki ne yapabiliriz? Sımsıkı Allah yolunda davete yapışırsanız... Sımsıkı Allah yolunda cihade yapışırsanız... Davet cihadına yapışırsanız... Gece gündüz demek sizin kapı kapı... Yalanlansanız bile... iftiraya uğrasanız bile... Secdedeyken başınıza... Deve işkembe satılsa bile... Taife gidip taşlansanız bile... Bu davete sımsıkı yapıştığınız zaman... Vallahi ve Vallahi, yeryüzünde hiçbir kafir İslam'ın iyisini ağzına alıp dalga geçmeye, istihza etmeye kesinlikle cesaret edemeyecektir. Yeter ki siz Allah'a davete sımsıkı sarılın. Allah subhane ve teala bize ne kapılar açacaktır ne kapılar açacaktır. Peki bir cuma için bu kadar yeterli olsun kardeşler. İnşallah şimdilik cuma namazlarımızı kılacağız burada. Kurban Bayramı'ndan sonra da oldukça yoğun bir program yapacağız. Sabah namazlarından sonra derslerimiz olacak. Akşamları derslerimiz olacak. Belli günlerde belli faaliyetlerimiz olacak. Bu faaliyet listesi mutlaka yayınlanacak. Size sunulacak inşallah. Ben tekrar şunu söylemek istiyorum. Bu çalışmalarda mutlaka elinizden gelen ne tür bir fayda varsa o faydanın hasıl olması için Gayret gösterin diyorum kardeşler. Allah'ın dinine davet Türkiye'de artbinde tek başına çevrende birilerine İslamı anlatman değildir. Allah'ın dinine davet bir vucubiyettir dedik. Allah'ın dinine davet bir zarurettir dedik. Ama Allah'ın dinine davet ile kastedilen nedir? Şimdi de burada biraz bunu açıklayayım kısaca. Türkiye'nin herhangi bir yerinde tek başına oturup Ailene sağa sola din anlatman Allah'ın dine davet değildir. Allah'ın dine davet bir cemaatin görevidir. Allah ümmetun. ve talha buyuruyor. İçinizden bir ümmet oluşsun. Bu davet görevini o ümmet, o cemaat yapsın. O halde Allah'ın dine davet etmek isteyen Müslümanlar mutlaka ama mutlaka Allah'ın dine davet eden bir cemaatin bünyesinde yer almak zorundadırlar. 20 yıldır tekrar ettiğimiz, bugün bir kere daha tekrar edeceğimiz bir kaideyi söyleyelim. Cemaat olmak vaciptir. Cemaatten ayrılmak haramdır. Bu vücubiyeti inkar etmek küfürdür diyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, hatta dünyanın neresinde olursanız olun, bu davet görevini bir cemaatin bünyesinde yerine getirmek her Müslümanın üzerine bir vaciptir kardeşler. Her Müslümana mutlak bir vaciptir. Her Müslümanın Allah'ın dine davet eden akidesi düzgün, menheci düzgün bir cemaat içerisinde yer alması namaz gibi, oruç gibi, haç gibi, zekat gibi kendisine bir vücubiyettir. Çünkü davet görevi belli bir program, belli bir planla yürütülen bir faaliyettir. Bu plan ve programa nebevi menheç diyoruz biz. Nübüvvet menheci diyoruz. Davet ve tebliğin yürütülmesi ancak nübüvvet menhecine uygun bir şekilde olmak zorundadır. Bu plan ve program bu davet görevini yapan bir cemaat tarafından ortaya koyulur. Diğerler de ona destek olur. Birisi duasıyla destek olur. Birisi maddiyatıyla destek olur. Birisi gücüyle destek olur, birisi ilmiyle destek olur, birisi başka bir şeyle destek olur ama bir plan ve program içerisinde olmak zorundadır. Tekrar ediyorum kardeşler, gerek Konya'da, gerek Konya dışında Müslümanlara çok açık bir şekilde nasihat ediyorum ve ilan ediyorum. Sizlerin kendi başınıza 3-5 kişi bir araya gelip, haftanın perşembe günleri tefsir dersi yapıp, Küçük bir mescit açıp orada bir şeyler yapma çalışmanız Allah'ın dinine davet değildir. Allah'ın dinine davet, davetle mükellef olduğumuz topraklarda davet işini yürüten bir cemaatin bünyesinde sahih bir akide ile nübüvvet menhecine uygun bir çalışmanın ismidir. Bunun dışında yapılan çalışmalar ki bugüne kadar hep böyle yapıldı. Boş, batıl ve faydadan hali olacaktır. Çünkü Allah'ın rızası böyle bir çalışmanın üzerinde değildir kardeşlerim. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için saf tulayım inşallah.